Bu sırrın gizlenmesi için o hadisler buyurulmuştur. Yukarıda dediğimiz hadis. Man farraka feleyse minna. Bir hadisi Peygamberi. Man farraka feleyse minna. Evlad ile babanı, ananın babayı, zevge ile karı kocayı Dost ile dostun arasını bozan, kendisini Müslüman atletmesin diyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> de dedikodu yap oğlum, hadi. Ana yap, hadi. Ondan sonra da Resulullah'ı seviyor. Nantarla kaff aleyhse minna. Karıyla kocanın, ebeveynle oğlunun kızının, iki dostun arasını bozan, kendisini Müslüman atletmesin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet dede Efendi yine Mehmet Efendi de dedi. İyi. Tesla gibi birbirimize laktı gönderdi. Ondan sonra ben namaz kılıyorum. O dişi şeyleri annelerle söylemiyorum. Onların işleri daha beter doğru. Halolü Resul, meşhur Abbasî Akfasi Hazreti Ali'nin oğlu. Abbasiler Resulullah Hılaresinde. Hanımı Zübeyde var adı onun diyorsunuz. Mekke'de suyu yaptıran kadar. Bir gün safranç oyuncu yırmışlar Halife yemiş Zübeyde'yi. Zübeyde'yi yemiş. Demiş ki çır çablak olacaksın halife işte. Sarayda dolaşırsın Zübeyde demiş. Esme Efendi ben Müslümanım. Vur demiş. Çırçıplak yaptırmış Zübeyde'yi. Sarayda dolaşmış Zübeyde. Gitmiş odasına. 10 gün hasta yapmış. 10 <gülüyor> günden sonra Halil Recep tekrar Zübeyde'yi çağırıyor. Bir oyun daha istiyorlar. Bu sefer Zübeyde yeniyor Halil'in zeşi değil. Diyor ne istiyorsun? İneceksin aşağı mutfağa diyor. Elif diyor. İneceksin aşağı mutfağa. Orada en firkin cahire kimise milletin içinde ondan yatacaksın diyor. Olan diyor musun? Aa, diyor. -reşit bu işi yapıyor. O cariyeden bir çocuğu oluyor. Abdullah Memun. Bir de Zübeyde'den oğlu var, Mehmet Emin. Ama bunu Zübeyde ile Harun Ün Reşit'ten başka bilen yok. Harun Ün Reşit irtihal ediyor, Mehmet Emin halife oldu. Mehmet Emin Abdullah Memun kardeşiz biliyorlar, Zübeyde'de bile. Üç sene Mehmet Emin Halifelik yaptıktan sonra, bak bu hikâyenin altından ne çıktı hepini dağılıyor, Kardeşini memun katlediyor. Kobarıyor kafasını, yerine geçiyor. Yübeyde de ağlıyor tabi, kendi oğlu. Öteki de onun oğlu biliyor. Zübeyde yaşlanmış o zaman ağlıyor. Memun gelip yanından geçerken diyor ki Bana beddua mı ediyorsun vali diyor. Ana diyor. Zübeyde diyor. La vallaha ya emir el-meminin hayır diyor. Ben etmiyorum. Oğlumun saltanatına ben mani oldum. Ben onu kaybettirdim. Nasıl olur bana diyor, anlatıyor, anlatıyor. Sen diyor felancası ben satrançta da yenir mesi, yenirdi, Galip geldiğim zaman harun ile de bunu yaptırmasaydın, sen doğmayacaktın. İşte bu neyman, bu i̇mam imama hambeli çağırıyor yanına halife olduğu zaman. diyor ki Kur'an mahluk mudur, münzil midir? Mahluk demek, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından yazılmıştır. O mu söylemiştir bunu, yoksa melek vasıtasıyla inmiştir? Yani diyor, münzildir. Yok mahluktur, yok münzildir. <gülüyor> İmam-ı e müthiş eza cefa Ellerini bağlatıyor, kendisini sopayla o kadar vurduruyor ki dişleri kırılıyor İmam-ı Hayır diyor, müzzildir. Nihayet o kadar memnun kızıyor ki, kırbaçla sarayda milletin içinde mübarek İmam-ı Hanber'i dövmeye başlıyor. Bir serafesi var, Arapçada serafe, dom demek. Üstü çıplak. Elleri bağlı böyle arkaya, kırbaç içindir. Ya Hanber nedir bu diyor. Efendim dolu düşeceği zaman Ya Rabbi dedim beni bunlara vuşva yetme dedim diyor. Bunun üzerine memun yaralarını tedavi ettiriyor Hanber. Aradan bir müddet daha geçiyor. İmam-ı <gülüyor> bir çuval içinde döve döve öldürüyorlar ve Bu mübarek. <gülüyor> Cenazesine 40 bin kişi gitmiştir İmam-ı Bağdat'ta yatıyor kendisi. 40 bin kişinin içinde 15 bin Yahuda varmış, Yahut varmış. Hepsi Müslüman oluyor. Niye Müslüman olduğunu söyleyemeyiz, size, diyor bir tecelli İmam-ı bu kadar büyüdü. O devrin, Evliya-i Ahmet Hazai Hazretleri vardır. İmam-ı Hanbel'i hülyada Kendi kitabında şey edersin. <gülüyor> ya Hanbel nasılsın, diyor. Çok dikkat edin Hazretleri, nasılsın? Mağfiret oldum ya azza diyor. Ahiretteyim. Ancak üç gün elem ve kam içinde kaldım ahirette diyor. Niçin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa yanımdan geçti diyor. Mübarek yüzünü benden sakladılar diyor. Böyle ederek. Bu bana büyük kan verdi. Üçüncü defa geldiklerinde yüzüne baktılar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne baktı. Diyor. Ben de dedim ya Resulullah Kur'an bünzildir mahluk değildir dedim <gülüyor> beni katledirler bundan dolayı mı bana darıldın demiş. Hayır buyurdular. Ehli beytimden bir kişi seni bir gayre hakkın Katledirdiğinden senden haya ettim de bakamadım yüzüne demiş. Yani Bakar Resulullah'a da, Ya Resulullah, senin kanından birisi beni bir ayrı hakkın katledirdi hatrından geçer haya ettim demiş. Resulullah buydu, bu haya olacak bizde. Olur mu oğlum minareyi elinden kaldırasın. İşte İstanbul. bu. herkesin bütün kitabı kainattan aldığı ilmi kalbiye göre mevki manevisi derecesi azteğmen mi, teğmen mi, yüzbaşı mı, binbaşı mı, yarbayı mı, albay mı, paşa mı, mi olduğu belli oldu. de dedikodu hav hav hav hav hav Bir at hırsızı, at, şey, inek hırsızıymış herhalde. Otuz tane inek çalar, satar, böyle. Bir ineğin bir tanesini satamamış. <gülüyor> Doğru <gülüyor> Konya'da Hazreti Mevlana'ya gitmiş. Hazreti Mevlana da genç daha. De. Gitmiş demiş ki, ben demiş, hırsızım, ha, o cevher de demiş. Suyu de size getirdim de, kesin giymiş. Mevlana tek De, buradan demiş. Buraya demiş hanım girmez demiş. Çevk git demiş. Herif öküzünü almış. Doğru Hacı Bektaş'e gelmiş. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretler. O zaman 70 yaşında. Mevlana 35 yaşında. Demiş ki Efendi hazretleri, ben demiş inek hırsızıyım demiş sattım birçoklarını falan bu da kaldı sizin tekke getirdi bunu hay hay oğlum demiş teşekkür ederim kesin demiş yedim kesilmiş yemmiş demiş efendileri bir şey söyleyeceğim sana Buyurun demiş ben Konya'da bir mevlana denilen bir morla var ona götürdüm tekkesine demiş. Ben hırsız çaldım bunu diye beni diyor, oradan bir kovdu, haramçı buraya girmez dedi, kovdu beni diyor, sen büyük bir insansın, sen nasıl aldın demiş. Oğlum demiş, Mevlana fena söylemiyor bakın. Mevlana demiş, bir şahindir, her leşe konmaz demiş oğlum Bak büyük adama bak, kalkmış, Konya'ya gitmiş bu adam. Mevlana'ya çıkmış, Efendi Hazretleri demiş, ben sana bir dinet getirdim. Evet demiş, haramdır diye çalması kovdum beni demiş, evet kovdum demiş. <gülüyor> <gülüyor> yine getirsen yine kuvarım demiş. Ben Hacı Bektaş'te bir Hacı Bektaş Hazretleri var, ona götürdüm, kesti, yediler demiş. Oğlum demiş, o büyük bir umumdur demiş. Ne kadar pislik atarsan at, tertemiz olur. Ben şimdi şurada bir şey söyleyeyim, ooo bırak o dey yüzü dey, bırak o serse hani Müslümanlık olur. Büyüklük bu iş. Onun için Müslümanlığınızı bilin az önce cemaat, hakiki seydenin ve zevka İnsandan bambaşka bir hale gelir. Bu bu kadar yeter gelecek haftaya gidelim küçük bir dua edelim Ramazan bu mübarek aylarda kabul edin. Amin. Allahümme sallâla Muhammedin ve Ala alâle Muhammed subâneke yâ allâm teâlâ yücehâ selâme cinnâ minnâre bi'hakkı cinnâ. Allahümme entel mennân ve dîs-semâvâtu ve'l-arkızel celâle ve'l-ikrâme yâhiyyâ zayyûm yâallâhu cembe celâle. Amin. Ya, ya Erhamer Rahimîn! Bizi yolumuzdan şaşırtma ya İlahîn! Bize sabır ihsan eyle, kanaat hasletlerimizi takviye eyle. Amalimizi kabul eyle, hatalarımızı bağışla, rızıklarımızı halal yoldan nasip eyle. Bizlere sıhhat, afiyet ve dirilik kuvvet ver ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru, rahmetini ülkemizden esirgeme. Memleketimizi her türlü afattan masum kıl ya ilahi. Ordumuzu daima mansur eyle. Bize kadar uzanan Resulullah'ın nurunu kalp penceremize açarak, bize göstermeye nasibim göstereyim, kabirde sual meleklerinle bize iltifat nasib ediyor. Bizi cehennem azabından koru Ya Rabbi. Son nefesimizde ki buyurun, Eşhedü ennâ ilâhe illallah ve Eşhedü ennâ Muhammeden abduhu ve resmülük kelimesiyle Cenne kapılmak nasibeyle bize ya Rabbi. Ahirette Resulullah'ın mübarek yüzünü görüp elinden öpmek nasibi müessereyle ya Rabbi. Billahi Fatiha